Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah nehmaduhu ve nesta'aynuhu ve nesta'ghafiruhu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyâti a'malina. Men yehtihillahu felamudillela ve men yudlil felamudillela ve men yudlil felamudilela ve eşhedü en la ilaha illallahu vehtahu la şerikela.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 sohbetimizin mevzusu normal program cetvelinde gördüğünüz sosyal yaşantımızda anne ve babanın yeri denilmiş. Liste böyle konulduğu için başlığın böyle zikredilmesi gerektiğini tembih ettiler. Ama ben içtimai hayatımızda ana ve babanın yeri. Yani cemaat halindeki yaşantımızda ananın, babanın yeri neresi? Aslında bu sohbetin önünde mukaddimesi sayılan başka bir sohbet vardı. Bunu öne aldım. İlişkiyi şöyle kurasınız diye. Bu hitabın muhatabı 25 25'in üzerindekiler Çünkü en azından ellerinde bir iki çocuk var çocuklarına anaların babaları nerede olduğunu kendi analarını babalarını koydukları yerle göstersinler diye dese normal ders seyri, ananın babanın çocuk eğitimi çocuk üzerine çocuğa karşı görevlere atlı dersi yapmakta. İslam hukuku şimdi içtimai hayatımızda denilirken herhalde Anadolu insanı olarak geleneksel örf adetimize göre ananın yeri babanın yeri neredir demek istemedik. Burada içtimai hayatımızdaki hakim olan hukuk bizim için İslam hukukudur. Tabii ki örf ve de buna göre yönlendirilmiş ise tıp atıp uyuyorsa aynı ise içtimai hayatımızda ananın babanın babanın yeri nerededir derken yani Müslümanların analarının babaların yerleri hayatlarının neresinde anlaşıldığı için Bunda bir beis yok. Ama biz bazen bu ifadelerle bir yerlere özenerek önünde arkasındaki zikredilmesi gereken şeyleri belirli bir süreç içerisinde unutuyoruz. Nasıl olsa anlaşıldı diyoruz. Ha Türk denilince nasıl olsa Müslüman olduğu biliniyor. Arap denilince de Müslüman olduğu biliniyor. Türklen, Türk'ten, Arap'tan kastımız Müslümanlar dedikleri gibi ama bu ortamda pek öyle değil artık. Onun için İslam hukukunda ananın, babanın yeri yani İslam hukukunun koyduğu ölçüler dahilinde bizim yaşantımızın ferdi yaşantımızın aile yaşantımızın cemaat halinde yaşantımızın neresinde ana baba? Keşke böyle bir sohbeti buna zıt oluşumların çıkmadığı bir ortamda yapsaydık. Burada bu ifadeyi kullanırken İslam hukukunda ananın babanın yeri nere derken herhalde şu yaşadığımız toplumdaki bazı arızalara binaen bu ifadeyi kullanıyoruz. Daha çocukken evde, küçücükken evde ananın babanın yeri burasıdır deseydik biz aynen İslam'ın ne olduğunu bu toplumlar topluma biz yaşantımızda gösterseydik ne olmadığını anlatma zorunda kalmazdık İslam terör değil İslam şu değil, İslam bu değil deme ihtiyacı kalmazdı maalesef İslam budur demediğimiz için bu oldu burada İslam hukukunun hukukunda ananın babanın yeri hayatımızın merkezidir. İslam hukuku anayı babaya hayatımızın merkezine oturtmuştur. Bu yaşadığımız sistemlerde ise anayı babayı nereye koyduklarını düşünmelisiniz sen en çok onlara muhtaç olduğun ortamda onlar neredeydi? Onların sana en çok muhtaç olduğu anda onlar nerede? Herhangi bir şeyi anlamak istediğinizde o ifadeyi hemen sağlı sollu anlamlarla yaklaşarak ele alırsak kıyaslama da düşünür geçmişi hatırlatırken. Aynen ileride gelecek Allah anlatıyor, anlatıyor arkasından onlara şöyle dua et diyor. Allah'ım onlar beni nasıl küçükken terbiye edip eğitmişlerse sen de onlara öylece merhamet edin. ''Neden onlar beni küçükken nasıl terbiye edip eğittilerse diyorsun?'' ''Küçükken onların sen neresindeydin? Onlar senin neredeydi? Sen büyüdüğünde onları nereye koydun?'' Bazen büyüyor ana baba, yaşlanıyor, yatalak oluyor, altına pisleyecek konuma geliyor. Sen hiç küçükkenki konumunu hatırlamıyorsun. Onun o konumundan tiksiniyorsun. Bunu düşünebilmen için kıyaslaman gerekir. Ana baba senden fevkalade bir şey istemiyor. Ha, her ana baba da bu konuma gelmiyor zaten. Her yaşlının Herhalde dualarının içinde en başta gelen bizim insanımız Rabbim elaya düşürmesin diye dua eder. Bu duanın her ne kadar muhatabı yani mahzuf da olsa çocuğunun eline yani çocuğunun eline düşürmesin şeklindedir. Neden ana baba tahammül eder ama çocuk etmez? Edemez tatbiyken kendi edemediği görülüyor tahammül eden nadirden sayılıyor hemen hemen her meseleyi bu denli ele alarak yani tahlil ederek kıyaslamamız gerekiyor yaratıcı kendisinden sonra kendisinin bizim üzerimizdeki hakkından sonra hemen ana baba hakkını zikrediyor yani insan üzerinde Allah'ın hukukundan sonra ilk gelen hak kimin hakkı? Ananın, babanın hakkıdır. Biz buna ne kadar öncelik veriyoruz? Hele 25 yaşından sonra önceliklerimizi ta başa ana seçerken gündeme getirmediysek nasıl gündeme getirilir? Dindar bir eş seçebilirsin. Ama bak yaşadığın toplumu göz önünde bulundurarak ya İslam'da zaten bu bilinen şey ben de İslam'ı yaşayan bir kız seçtim veyahut erkek seçtim. Onu buna tekrarlamanın anlamı yok dersen yanılırsın. Az önce başta kullandığım ifadeler gibi. Bazen Müslüman oluyor te de, de oluyor. Ama şöyle diyebiliyor. Az önce de zikrettim. Ben evlendim. Erken anasıyla babasıyla yaşamak istemiyorum. O zaman senin sözün şu olmalı bak. Ben seni seçtim. Eş olarak seçtim. Ama şunu bil. Her halükarda benim anam ve babam herkesten öncedir. O gelen kız bunu bile bile geldi. Ha, o zaman ben istemem gelmem bu yaşadığımız ortamda bu olabilir o zaman ben kız bulamam yok biraz sabredeceksin kızlar evde kalmaya başladığında göreceksiniz siz o zaman yani erkek tercihini böyle oturtursa her şeye rağmen benim anam babam önde ne olur sorsun her habitarda önde Kaçiyetle onunla denk görülerek muhakeme edilemezsin. Hepsini en kötü ihtimaller üzere bina diyeceksin. Müslüman hiçbir zaman zalim değildir. Onun bunun hakkına tecavüz etmez. Ama ana baba denildiğinde bazı meselelerde zulüm dahi olsa karşı tarafa yapılan Ana baba önde tercihdir. Çünkü her şeyinle sen onunsun. İzahı yerinde geleceği için pek girmeyeceğim. Allahu Azza Wa kullarına ilk vasiyeti tavsiyesi kendisine ve ana babasına nankörlük edilmemesidir. Lokman'ın oğluna aleyhissalatü vesselam'ın vasiyetinde Allah azze ve celle buyuruyor ki وَوَسَّيْنَ bi بِوَالِدَيْهِ Bizim insana tavsiyemiz, vasiyetimiz ana ve baba. Öncelikli olarak kendisinden sonra hemen ana ve babayı otur diyor. Mücerreden anaya babaya onun hukukuna riayet zikredilmiyor. Çünkü o anan öne anaya alıyor. Biz insana anasını ve babasını tavsiye ettik. Yani onun hukukunu gözetmeyi her şeye rağmen vasiyet ettik. Akabinde ana ve babadan hemen hamlet ummuhu vehnen ala wahni. Anası onu meşakkat üzere meşakkatle taşıdı. Görüldüğü gibi burada anayı öne alıyor. Bu öne almaklığın hükmü her zaman her şeyde mi yoksa belli başlı şeylerde mi? Bu her ne kadar ifade olarak ağamsa yani genelse de mutlak, sınırsız olarak almıyoruz. Çünkü eğer anayı, babaya, aile içi düşünürsek ailede ailenin reisi babadır. Ana da ona riayet etme zorundadır. Teferruatına girerek bunu tahlil ederek ele alabiliriz. Ama gelip birisi soruyor Ey Allah'ın Resulü ben öncelikli yakınlığımı kime göstereyim? Anaya mı babaya mı diyor? Anana diyor. Tekrar kime denilince ana. İkinci kez de ana. Üçüncü de babana diyor. Bu gösteriyor, gösteriyor ki çocuğun daha kibar, daha ahlaklı, daha latif bir şekilde yaklaşması gereken insan, öncelikli babadan önce anadır. Allah'a kendi hukukundan sonra riayet edilmesi gereken hukuk, ana baba diyor. Sonra anayı, çünkü o onu meşakkat üzere, zorluk üzere zorlukla onu dokuz ay karnında taşıdı. وَفِسَالُهُ فِي عَامَيْنِ ve iki senede onun neziyetini çekti en yoğun zamanda sütüne emdirerek. Buradaki ifadenin fıkıhı da hangi meseleleri aldığına girmeyeceğim. Seni besledi de. Hem de en güzel bir şekilde. Bütün zahmetine, meşakkatine katlana katlana. Burada neden babayı beraberinde zikretmez? Çünkü herkes bunu yaşadığı için bilir. Ananın 50 tahammül ettiği yerde babanın bir ancak tahammülü mevzu bahisi olur. Erkek bunu yapmaya müsait olmadığından mı? Ona bu mevzudaki asıl, fıtri asıl verilmediğinden mi? erkeğe yüklenilen yük ailenin yükü olmasa hasebiyle kadına yüklenilen yük daha farklı boyuttadır. Kadında az önce zikrettiğim gibi şefkat dediğimiz şey duygu erkekte de kadında da vardır. Ama kadındaki daha farklıdır. Erkeğin şefkati bir derece ise kadınınki ondur. Bu mevzuda kadının cesareti bırakın kadın olarak cesareti ana olarak cesareti tavukta bile ele alsanız hayvanda bile farklıdır. Çünkü fıtraten kadın bununla mücehhez donatılmış olarak yollanılıyor. İstediğin kadar eşitlemeye kalk. Kadın erkeği bu mümkün değildir. Bunun tabiatı bu. Bu buna müsaittir. Binaenaleyh bu meziyetine dönük kadının erkekten daha farklı meziyetlerine dönük buna lütfedilen kadına lütfedilen mesela el cennetu tahta akdamil ummahat. cennet anaların ayakları altındadır. Babaların demiyor. Kayırılma katiyetle mevzuba isteyin. Çünkü bu toplumda eşitliğin, eşitliğin bozulmasını birilerinin kayırılmasıyla eş anlamda kullanırlar. Bu farklı fıtri meziyetlerde yaratılma demektir. Her şeyin meziyeti kendinde güzeldir. Cennet anaların ayakları altında diyor babaların ayakları altında demiyor anaların derken her ana kadın olmasına rağmen kadınların ayakları altında da demiyor anaların ayakları altındadır diyor şimdi burada anayı babaya dönük bir meziyetle ayırt ederken kadını da cinsi içinde ana olarak ayırıyor Ha, her ana kadındır diyerek cennet binaenaleyh kadından ayaklar altında diyemezsiniz cennet anaların ayakları altındadır burada daha teferruatlı fıkhi teferruatı olmasına rağmen burada girme ihtiyacını görmüyoruz enişkür li vel valideyke ile yil masir binaenaleyh bana şükredi. Bana şükretmelisin. Anana babana da şükret. Biz bunu ananın babanın hukukunu, hakkını koru. Yani ona nankörlük etme. Bana nankörlük etme. Anana babana da nankörlük etme. Nankörlüğü ne zaman kullanırız? Her yönüyle sana şefkatle, merhametle eğilmiş seni himaye etmiş, korumuş. Bütün eziyetine katlanmış. O 85 yaşında olsa sen 60 yaşında olsan sana yine yavrum diyor. Aynı analık duygularını sonuna kadar götürür. Bazen baba kızar, sinirlenir. Evlatlıktan da reddeder. Aynı şeyi anaya yapsan baba belki yarım günde bedduaya yönelirse ana baba bir ömür boyu yönelmeyebiliyor. Bu inceliği anada fark ediyorsun. Annene bana nankörlük etme, anana babana da nankörlük etme. Yani bana şükret, Allah anana babana da teşekkür et. Yaşantımızın içinden ...biz herhangi... ...ihsan edilen bir şeye karşı ihsan edene verene... ...kendimizi devamlı teşekkür borçlu, müteşekkir biliriz. Bazen küçücük bir şey verir, hemen anne der ki ona teşekkür et. Dıştan birinin bir şeyler vermesine... ...teşekkür etmeyi... ...öğreten ana bence bunu çocuğuna karşı kendi anasına babasına baba teşekkür ederek göstermeli. Hem de bu teşekkürün şükrün olması gerektiği yerde. Tabii ki bunun aile içi yönünü el aldıktan sonra şöyle bir ifadeyle de bunu biz insana anasını babasını tavsiye ettik derken Allah-u Azze ve Celle kendisine kulluktan sonra ana ve babaya iyiliği emrediyor. Buradaki şükrü daha çok asla insanın yaratılış gayesi olan asla dönük. Bu çok genel anlamda anlaşılır. Her insanı muhat muhatap edinen bir kitaptır bu. Ve başka bir ayeti i kerimede allah Azze ve Celle وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana ve babaya da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Allah sadece kendisine kulluk edilmesini emretti. Ve sonra da anaya, babaya iyi davranmanızı, iyi davranmayı kesin bir şekilde emretti. etti. Burada biz anaya, an insana anasını ve babasını tavsiye ettik. Onların hukukunu korumayı tavsiye ettik. Derken kendisinden sonra da hemen anaya, babaya nankörlük etmemeyi. Bu ayette Allah'a sadece kendisine kulluk edilmesine anaya babaya da iyi davranılmasını emrediyor. Hem de sorunun en çok vuku'u olan yaşı gündeme getiriyor. Şu ana kadar yaptığımız derslerin kısmı azamı tevhid içerikli olması hasebiyle ben burada tevhidi meseleye girmeyi düşünmüyorum. Çünkü anayı babayı ele almamız bu sohbetin ana temasıdır. Devam ederek buyuruyor ki: "Emma yeblughanna ahaduk indekel kibr ahaduhuma au kilahuma. Tala taqul lahumu uffin. Ve la tanharuhuma. Ve qul lahumu kavlan Onlardan birisi veyahut ikisi senin yanında yaşlanırlarsa yani sen 25 yaşındasın annen 40 yaşında pek sorun olmaz. Gençken olmuyor çünkü sen ona muhtaçsın ekseriyetle. Veyahut belli bir yaştan sonra anam baban sana muhtaç değil bilakis o sana yardım ediyor. Böylelikle yakın durursun. Ama önemli olan onlardan birisi ve ikisi senin yanında yaşlanırlarsa. Fe la taqullahuma uffin. Sakın onlara öf bile deme. Öften öte bir şey yok. Öften öte bir şey yok. Ama bu öf kelimesini doldurabiliriz. Ne ile doldurursan doldur, öfse bitmiştir. Öf be diyebilirsin. E senden iki kere su ister, üçüncü kere öf be diyebilirsin belki duyurmadan. Evet, biraz fazlaca bir sana yük yüklüyor, öf diyebilirsin. Ne ile doldurursan doldur, hepsi öfle bitiyorsa Buna bir sınır çizmek gerekir mi? Bazı akılda ne çıkıyor? Öf demekten sakınır. Ama tekme yumruk da girer. Ben öf demiyorum ne der. Çıkar mı çıkar bizim toplumumuzda. Çıkar mı çıkar. O zaman onlara öf bile demeyin derken sınırı daha önceki sohbetleri dinlediyseniz örnek ve misalini çokça bulursunuz. Mesela ana, baba, çocuk arasında çocuk derken 25 yaşın üstünü dedik. İlişki en çok eşin ortaya girmesiyle oluşur. Yani erkeğin, hanımının. Bizim öncelikli olarak ana seçerken çocuğumuza her şeye rağmen anam babam öndedir. ha sözünü içini doldurarak aktarabildiysek sakın öyle gel ki benimle evlile razı ol. Katiyetle seninle anamı ki kaynana kaynanayla gelin arasında olur. Tercihte bırakma. Anladınız mı? Ya anan ya ben. Bunu da katiyetle demeyeceğini bilerek gelmelidir. Bazen böyle sorunlar oluyor. Nasihat süreci içerisinde şöyle deriz. Bak kızım, yavrum, eşini, anasını ve seni tercihte bırakma. Böyle bir şey vuku bulur. O anasına rağmen seni tercih ederse o erkeği bırak. Yani anasına rağmen seni tercih ettiyse kadınlar memnun olur değil mi bundan? Bak beni seçti. Böyle bir erkeği hemen bırak. Çünkü insanın hayatta en uç noktada vefakar etmesi gerektiği vefakar olması gereken tek kadın anası. Eğer bu ona rağmen seni tercih ettiyse bu erkek seni dağıtır. atar. Bugün işine yarıyorsun da ondan. Ama bundan sana da vefa yok. O erkeği bırak. Ama her şeye rağmen anasını tercih ettiyse ona sımsıkı yapış. Hem de en uç noktada böyle dene belki İbrahim aleyhisselam ile onun evini ziyaretindeki kıssayı duymuşsunuzdur. Bir gün İsmail aleyhisselam avdan geliyor. Eve geldiğinde hanımına diyor ki bugün birileri mi geldi? Çünkü babasının kokusunu hissediyor. Evet yaşlı birisi geldi diyor. Seni sordu geçimimizi sordu diyor. Senin avda olduğunu söyledim. Geçimimizde dedim diyor. O ne dedi diyor. Kocana söyle, eşini değiştirsin. Eşini değiştirsin. O benim babamdı diyor. Ve seni boşamamı istiyor. Çünkü rızk olarak, nasıl geçim olarak, nasıl sıkıntıdayız, şöyle böyle diye laf söylüyor. Başka birisiyle evleniyor. Yine İbrahim Aleyhisselam geliyor. İsmail avdan döndüğünde... Yine babasının kokusunu alıyor. Birisi mi geldi diyor? Yaşlı bir zat geldi. Seni sordu. Geçimimizi sordu diyor. Senin evde olduğunu söyledim. Geçimimiz için şükürler olsun Rabbim. Her şeyimiz var dedim. Diyor. Hatta ona da koydum diyor. Kocana söyle eşine sahip çıksın diyor. Eşine sahip çıksın. Bu bizim yani İslam hukukunda ananın babanın nereye kadar neydi salayetli olduğunu gösterir. Aksine en üç noktada ele alsan, eşinle annen baban kavga etse. Annen kavga etse. Eşin yüzde yüz haklı olsa. Yüzde yüz haklı olsa. Ama sen yine ananın yanında oldun bu bir zulüm mü olur? Annen yüzde yüz haksız da olsa o kadına karşı böyle davranma neden anneme böyle yaptın diye bu zulümdür ama anne anaya öf demenin yanında esamesi bile okunmaz. Çünkü her şehranın ana ve baba öndedir. Neden uç noktadan örnek verilir? Eğer daha önceki tertipte zikrettiğim gibi ana ve baba eğitilmiş kimseler olarak birbirlerini tercih etselerdi nereye kadar kime nasıl müdahale edebileceklerini bilirler. O yeni evlenmiş insanlara öğretmen muallim olurlardı. Burada her halükarda kötü olan ananın babanın iyi bir ana gibi sözlerinin değer bulması gerektiğini düşünmüyoruz. Burada bizim işlediğimiz ana tema ananın, babanın çocuğu üzerindeki hakkı budur. Ha, asıl bunu kabul eder. ondan sonra öbürkünü telafi etmeye çalışırız. Anamı mı tercih ederim ama onun da gönlünü almaya çalışabilirim. Böyle demem gerekiyordu onun yanında diye. Ama buna rağmen yine iyi bil, anam devamlı öndedir. Haksız da olsa. Çünkü onun da anasına babasına karşı takılması gerektiği tavır budur. Böyle olması gerekiyor. Çünkü bu onun için bir eğitim safhası. Neden? Yarın kendisi de bir oğlan çocuğu sahibi olduğunda, oğluyla eşine karşı yerinin neresi olduğunu önceden talim edecektir. Bunu talim etmeden kaynana olduysa ana ve baba olduysa hatta önceki sohbetlerimi <gülüyor> ben noksan olduğunu düşünerek bu kimlik tespiti sohbetinde ana ve babadan sonra da inanan bir kaynata ve kaynana kimliğini ekledim. Çünkü bizde aile müessesesi kutsaldır. Bu kutsiyeti oluşturan değerler yeterince İslam hukukunda belirtilmiştir. Her yönüyle onlar kuru bir ağaç gibi başımızda dursalar bile varlıkları bile büyük bir nimettir. Ama bizler her şeyin edebiyatını ele alarak geçmişteki kötülüğümüzü bile unuturuz. Bizim örfümüzde şöyle bir atasözü var. Kel öldü mü sırma saçlı, kör öldü mü badem gözlü olur. Herkes anasını babasını öldükten sonra takdir eder oldu. Ölmeden önce değil. Neden dersiniz? Bu da şeytanın bir oyunudur. Seni hayatın boyunca onlara gereken saygıyı gösterememenin yanında bir de onlar öldükten sonra göstermiş gibi sahtekar yapmak için. Onlar için tevbe ve istiğfar edeceğin yerde ayrıca da birden sahtekar, sahtekar konumuna düşme zorunda kalıyorsun. <gülüyor> Güzel sözler söyle. وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُلِّ مِنَا الرَّحْمَةِ Ona rahmet kanatlarını aç, al. Nasıl sana küçükken davrandılarsa, bunu mukayese etmelisin. Ve çocuğa da bu mukayeseyi canlı canlı hayatı boyunca göstermelisin ona. Bu küçüktür, anlamaz, etmez şeklinde hareket etmeden sen anana babana yapmadığını bunlardan sana yapmasını beklememelisin. Ne yaptıysan yapabildiysen bunların görmesini sağlayacaksın. Çünkü üçüncü nesil dediğimiz çocuklar ikinci nesil olan anasının ve babasının büyük baba ve annesine devamlı yanlarında olup onlara baktığını, hizmet ettiğini onları kırmamaya çalıştığını görürlerse hani körle yatan şaşı kalkar dediğimiz gibi 40 gün deli desen deli olur dedikleri gibi o çocuk bu hayata ister istemez alışır. Hayatın bir parçası budur. Öyle bir konuma gelir ki bazen o küçücük çocuk Küçücük yaşında 15, 16, 17 yaşında, ben sahip olduğum her şeye, büyük annemin dualarıyla oldum. Bunu iste oldu, bunu istediyorum diyor. Çünkü o bana dua ediyor böyle diyor. Eğer çocuk bunu da yakaladıysa, artık ana baba, so içtimai hayatımızın neresinde olduğunu gördü canlı olarak. O da onu orada tutacaktır. Bizdeki açıklıklar. Yani kopukluklar, delikler diyelim. Ne kadar anayı babayı dışarıya itiyorsa ve bu sefer anayı babayı dışarıya itenin üzerinde uygulanmaya konulan baskılar oluşur. Küçükten başlar. Çocuğuna bir tokat at burada polise gider. İslam hukukunda çocuğun üzerinde velayet hakkı ananın babanın. Baba da ne zaman tokat atacağını bilmeli değil mi? Zulme götürmemelidir. Bütün bu sorunlar, bu zulüm, İslam hukukundan uzaklaşma, Allah'ın emrine ters düşme, beraberce oluşturduğumuz bir dünya diyebiliriz. Beraberce oluşturduğumuz bir dünya diyebiliriz. Onlara rahmet kanatlarını aç. Himayen al. Ve qur rabbirhamhuma. De ki Allah'ım. Onun ikisine merhamet et. Kema rabbayani saghira. Aynı küçükken bana merhamet ettikleri gibi, merhamet ederek beni büyütüp terbiye ettikleri gibi, beni eğittikleri gibi sen de onlara merhamet et. Sen de onlara merhamet et. Burada az önceki sohbetin girişinde dediğim gibi geçmişe dönük bir ilişki kuruluyor. Bunu bedava vermiyor. Yoktan bir ihsan değil bu. Bunlar sana küçükken aynısını yaptılar. Senden istedikleri bu. Hem sen bunu önceki yapılan borcun bedeli olarak düşünme. Bazen öyle denir borcum ödedildi. Yok. Geleceğe yatırım yap çocuğun için. Neden bunu daha önceden verilen bir hizmetin ücreti olarak düşünesin ki? Mukayese edebilirsin diye bu örnek veriliyor. Daha önce alınan bir hizmetin bedeli değil bu. Daha sonra senin bekleyeceğin bir hizmetin yatırımı. Şu aynısını sen de çoluk ve çocuğundan göreceksin. O onun yatırımı bazen düşünürüz ya ulu orta herkeste bir risk endişesi vardır. Rızk sorunu vardır. Allah'a razak olarak inanmada sorunu vardır. Allah'a razak olarak birlemede sorunu vardır. Namazı terk eder. Bir sürü pisliğe bulaşır. Benim kazandığım ettiğim sizin için. Herkesi böyle görürsün. Hepsi çocuğu için çalışır. Kendisi için, babası için çalışan göremez. Halbuki benim bütün bu çalışmam babamı rahat yaşatmak için. Çünkü o bunu ya annem babamı rahat yaşatmak için. Çocuğumu değil. Onu da çocuğu düşünsün. İşi terse yönlendirmeden. Olduğu gibi bırakarak. Yani ananın babanın rahatı için varsın. Ama sen bazen düşün. Anasına babasına hizmetten çok çocuğuna hizmet ettiğini görürsün bir insanın. Eşinden çok bir kadının çocuğunun isteklerini daha çok yerine getirdiğini görürsünüz değil mi? Onun cennete girmesine vesile anası babası veyahut eşidir çocukları değildir. Çocukları terbiye etmenin yolu da budur. Eğer çocuğunun sana karşı aynı şekilde muamele etmesini istiyorsan ana baba önde olmalıdır her şeyde. Her şeyde ihtiyaç ananın babanın ihtiyacı. Saygı gösterilmesi gerekiyorsa ana baba. Bir şeyler yapılacaksa ana baba için önce yapılmalıdır. O kadar hassas bir noktaya gidiyor ki Allah Resulü yemek yediğiniz çanakta bir et parçası olsa babanızla, annenizle, babanızla yemek yiyorsanız sakın onu el atmayın diyor. Önce o altın onun onda gözü olabilir diyor. Çünkü sen küçükken o hep bunu yapardı. Hemen en güzel yerini koparır ve senin ağzına verirdi. Her halükarda ananın babanın yeri İslam hukukunda burasıdır. Ana ve baba veyahut ikisinden birisi birisinin yanında yaşlanıp Daha hala cennete giremeyeni yazıklar olsun diyor. İkisinden birisi sizin yanınızda yaşlanır ise sakına onlara öf bile deme. Orada biraz safhi geçiştirildi. Ebu Hureyre'nin Allah Resulü'nden Müslüm'de nakletmiş olduğu bir hadis şerifte Allah Resulü diyor ki Rahime enfuhu Sümme rahime enfuhu tüm ne rağmen fu ona yazıklar olsun yani burnu yerde sürtülsün ona yazıklar olsun tekrar ona yazıklar olsun tekrar ona yazıklar olsun bu denli bir ifadeden sonra sahabe diyor ki qila men ya bu kim ya Resulallah? kime diyorsunuz bunu men adraka walidayhi inda al-kibar <gülüyor> anasından babası anası babasıyla ikisinden birisi yanında yaşlanır da daha hala cennete giremeyene diyor anası babası yanında yaşlanır ve daha hala cennete giremeyene yazıklar olsun yani burnu yerde sütürsün sonra yazıklar olsun tekrar yazıklar olsun bu ne anlama geliyor Demek ki ana ve baba Yaşlılığında Gençliğinde değil Kimin yanında yaşlanır Söyle de anlarsan Bütün ömrünü senin yanında geçirmiştir Ondan ayrılmamışsındır Aslında onu yanından Ayırmamışsındır Çünkü gençliğinde Ona muhtaçtın, Yaşlılığında yine muhtaçsın Her ne kadar sen ona bir hizmet Versen bile çünkü senin cennete girmene vesile bu insanlar. Hmm. Yaşlılar evine götür. En lüks bir ortamda onu yaşatsan yok bu hizmet. Bu onlar için söylenen bir şey değildir. Çünkü o çıkar yol hal çaresi hali vakti olan için. Hali vakti olmayan bir kahırla karşı karşıya değildir. Ha. Ve o evde eğer çoluk çocuğun üçüncü neslin yanında anaya babaya bakıyorsan inanın çoğu zaman onlara hizmeti bunlar yükleniyorlar. Bak. Sana iki kere bir şeyi ver demeden sıkılsa bile o çocuklara rahatlıkla söylüyor. Ve onların ona itaatteki eğilimi daha farklıdır. Ha? Yine Ubey ibn Malik'ten gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki: "Kim anne "Min Allahu ve "Her kim anasına, babasına veyahut ikisinden birisine yaşlandıklarında ulaştığı halde buna rağmen cehenneme girerse" Allah onları toz duman eder ve rahmetinden uzaklaştırır." Buyuruyor. Yani ana baba cennete girme vesile olduğu gibi cehenneme de girme vesiledir. Yani cennete girmene vesile olduğu gibi cehenneme de gitmene vesiledir. Ana ve babayı bırak azarlamayı Öf dahi denilemeyeceği. <gülüyor> teker teker meseli ele alarak gidiyor. Kendilerine onları öf dahi deme. Sakın onları azarlama. Öfü azarlamanın önüne alıyor. Neden? Öfte terbiye edilmesi gerekiyor. Azarlamadan öfe inemezsiniz öf bile demediniz mi, azarlama dahi mümkün değildir. Çünkü, azarlama uç noktadaki değil. Uç noktadaki öf bile deme diyor, bırak azarlamayı. Bırak azarlamayı, öf dahi deme. Her halükarda ana ve babaya güzel söz söylenilmesi gerekiyor her halükarda çünkü ana baba zahmetsiz bir şekilde hayat sürüyorsa sana bir yükü olmadıysa senin onlara iyi davranmanın anlamı yok çünkü iyi davranma birini müsamaha ile karşılama ona hoş mukabelede bulunmak genel anlamda katiyetle onu himayetli değil ona sabretti sözü kullanılmaz. Bütün eziyeti tahammül etti, eziyetin akabindedir. Tabii ki ananın babanın bazı sana zorlukları olacak. Çocuğun da zorluğu oluyordu. Sana dayatıyordu illa ben bunu iste, isterim diye. Hatta bunu naz etme anlamında telakki edip düşünüyordun. Ve bu senin hoşuna gidiyordu. Yani çocuğunun senden iş istemesi ya, e, ananın babanın çok hoşuna gider. Sen ananın babanın istemesini de bu nitelikte görmelisin. Yine sana verilen bir hizmetin bedeli değil, sen sana verilecek bir hizmetin yatırımı olarak düşüneceksiniz. O zaman her halükarda onlara güzel sözler söyle. Her şeye rağmen Onları rahmet kanatlarının altına devasıyla. Bu ne anlama gelir? Birileri hizmeti verir. Ama burnundan da getirir mi? Şimdi hizmetin verilmesiyle beraber o hizmeti verdiğin ananın, babanın ki ayette de dediği gibi öyle olurlar ki yaşlandıklarında küçük bir çocuk gibi artık naz ederler. Bence anası babası bu denli yanında yaşlanan birisi en uç noktada imtihan ediliyor demektir. Bazen sözleri bile seni yorar. E, sen 65 yaşına gelmediğin halde yine sana yavrum kuzum küçücük çocuk aklermeyen birisi gibi davranırsa senin buna biraz asabın bozulur değil mi? Ben çocuk muyum diye. Baya bozulursun. Ve çocuğa nasıl tahammül ediyorduysan anaya babaya da böyle tahammül etme zorundadır insan. Eğer anayı babayı yaşantımızın aile aile yaşantımızın toplu yaşantımızın ortasına merkezine oturttuysak ailenin merkezindeyse zaten toplumun merkezindedir. Herkesin evinde hakim olan ana ve baba olmalıdır. Ana ve baba derken herhalde ifadeyi ikinci nesil için değil üçüncü nesil için kullandım. Dedenin ve ebenin olduğu yerdir. Bu anlaşıldı değil mi? Ana baba derken 10 yaşındaki çocukların analarına, annelerine babalarına iyi davranması mevzu da 25 üstü dedim. 30 yaşında birisi herhalde 10 yaşında 10 yaşında çocuğu oluyor ekseriyetle. Ha, üçüncü neste dönük bunu göstereceksin. Çocuğuna edebi yönden eğitim değil. Yani nazari değil, tatbiki bir eğitim süreci yaşatmalısın. O çocuk daha anasına babasına karşı yükümlülük mertebesine gelmeden bu yükümlülüğü tatbiki olarak yaşayacaktır. Ve buna eğitim köklü eğitim dediğimiz şey budur işte. Katiyetle eğitimin hiçbir zaman teorisinden kimse hoşlanmaz. Bir işin sözünden kimse hoşlanmaz. Bazen bunun suyu çıkar. İş cıvıltılmıştır denilir artık. Neden? Hep edebiyat yapılır. Bunu ekseriyetle bizim Müslümanların ortamında görürsünüz. Öğrenilen bir şeyin hatta geçmişte Osmanlı'da bile eğitim müessesesine bir isim konulurken önce talim ve terbiyedir. Kaçiyetle terbiyesiz bir talim düşünülmemiştir. Talimsiz bir terbiye de mümkün değildir. Çünkü neyin talimi yapılacak? Anlatabildim mi? Talim varsa terbiye. Terbiye mevzu bahisinde talim de olma zorundadır. Bu çocuk bu ortamda nazari olarak görüyor. Annesi babası eylemde o işin faili. Bu bunu sadece seyreden birisidir. Yani insan güttüğü hayvanın bile meşgul olduğu hayvanın bile tesirinde kalabiliyor daha önce okuduğunuz hadislerde dertlerde bunu duymuşsunuzdur güttüğü davarın tesirinde kalan insan görmediniz mi küfürbazdır ahlaksızdır ve haşindir koyun çobanları halim sakin uysal kimselerdir o tapdazi zihinle çocuk senin yanında böyle bir eğitimle yetişirse sen anana babana kötü bir söz söylemediysen, çocuğun bunu duymadıysa, ananın babanın yanında çocuğuna da diyemesi Neden? Ananın babanın yanında çocuğunu azarla, senin anan baban ondan en çok üzülen insan olur. Kendisine bunun yapıldığını düşünür. Yani senin çocuğuna bile haşin davranmana mani bir ortamdır bu. Hele geçmişteki konumu biraz düşünerek ela ele alın. Evlenen gençler ilk evlilik yıllarında ana ve babanın yanında kaldığında ana baba zaten eğitimliyse o onlar için ilk safhada bir eğitim sürecidir. Duymuşsunuzdur. Anasının babasının yanında çocuğunu bile sevemezdi. Anasının babasının yanında hanımından su isteyemez. Belki işaretle azarlaması, dövmesi mümkün değil. Böyle bir eğitim sürecinden geçtikten sonra iki üç sene sonra ayrılsalar öbür kardeşler evleniyor diye su istemekten utandığı eşini azarlaması mümkün değiller. Bu bir eğitim süreci ama olgun bir ana ve babanın yanında. Bazen biz kötü görürüz. Çocuğunu bile sevmez. Biraz aşırı gidilen tarafı var. Ama bence çocuğunu babasının yanında sevemeyen kadın ve erkek torunlarına karşı muhteşem bir sevgi oluşuyor biliyor musunuz? Anasına babasına meyvinden daha çok baba, dedesine ve babaannesine oluyor ve anneannesine olur. Ana ve baba bizim hayatımızın merkezindedir. İstesek de istemesek de. Hoşumuza gitse de gitmese de. İşimizden bile önce o gelir. Düşünün. Anasına babasına hizmet etmek için işini aktaracak, aksatacak bir insanı düşünün. Allah'ın onu rızıklı rızkından mahrum edeceğini mi düşünmemiz gerekir? Belki öyle işini rast getirir ki o işi aksatmayacak konuma gelir. İlla o, o işten mahrum edilmez. Böyle denenir, en denenmeye ihtiyaç kalmaz. Geçmişini hatırlayarak onlara dua et. Az önce dediğim gibi esas tercümesinde. Anaya, babaya karşı devamlı geçmişi hatırlama zorundasın. Bazen insan kendi başından geçen bir olayı seneler sonra unutabilir mi? Aynı olayı bir başkasında görse, onu hatırlaması mümkün mü? Başkasında görmeye ihtiyaç kalmıyor. Allah bir çocuk veriyor. Her gün gösteriyor. Bence erken evlenip, erken çocuk sahibi olma bir insanı anasına, babasına karşı eğitir bakın. Çünkü sen çocuğunla uğraşırken annem babam da benimle böyle oldu diyorsun. Meşgul oldu. Çocuğun olmasın, bunlar hiç hatırına gelmeyebilir. Ancak anlatıldığı şekliyle, hikaye tipinde, bir kısa tipinde anlatır, hatıra tipinde anlatıldığında belki düşünürsünüz. Yani unutturmamak için de bir devir var. Geçmişin bir tekrarı var. Bir hatırlatma süreci var. Unutman mümkün değil. İnsan hayatında bu denli tekrarları şöyle bir göz önünde tutup biraz tahlil etmeye meyletse insan bunların hiçbirisinin boşa tekrarlanan vakalar olmadığını görür. En basitinden biz bazen deriz ki bazı vakaların tekrarı Nedendir? O olayların tekrar yaşanılmasını önlemek içindir. Kötü yönüyle. Yani senin çocuk sahibi olman ana baba olman ana ve babaya. Bazen büyükler derler sana bir şey anlatırken ana baba olmadan bunu anlayamazsın derler. Hatta şöyle bir hikaye bir şey anlatırlar. Adamın birisinin oğlu çatıda bir yeri düzeltmek için çıkıyor. Adam dışarıdan bakıyor. Kürüzgar resmiyor. Oğlum üşüyeceksin diyor. Üşümem baba diyor. Tekrar deyince ya baba üşümem diyor. Genççe hissetmiyor. Alttan adam yine bağırıyor. Oğlum üşüyeceksin. Ya baba sen ne kadar mı düşünüyorum diyor. Biraz büyüdü ya tabi. O kendisini düşündü halbuki Yine düşünen o. Adam baktı ki başka türlü anlatamayacak içeri diyor. Torununu kucağına aldığı gibi battaniye sarmadan dışarı çıkardı Adam oğlu çocuğu görünce babasının kucağında baba çocuğu işitecektir. İşte oğlu iki saattir sana bunu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> Orada babanın duygusunu yakalayabilmesi için onda o duygunun hareketlenmesi gerekiyor. Başka türlü anlaması mümkün değil. Onun için bu denli olayların tekrar tekrar zikri Kur'an'da bizi yormamalı. Bizi katiyetle Deki ki onlar için Allah'ım onlar beni nasıl merhametli, şefkatli bir şekilde himaye ederek hem de kendileri sıkıntı içerisindeyken dahi bana en güzelini veren o insanlara sen de merhamet et. Sen de merhamet et. Bu hatırlatma diyebilirsiniz hatırlatmanın akabinde mukayese ortamını tahlil ortamını hazırlar. Kişinin ana ve babasını seçme hakkı yoktur. Az önce e, giriş olarak verdiğim sohbette kişinin eşini seçme hakkı vardır. Doğru mu? Ana baba seçme hakkı yoktur. Kardeş seçme hakkı da yoktur. Dede amca hala teyze bunu da seçme hakkı yoktur. Ama kişinin eş seçme hakkı vardır. Sizce ne anlama gelir bu? Çocuğa anayı babayı seçme hakkı var. Halayı teyzeyi seçme hakkı var. B büyük babayı büyük anneyi seçme hakkı var. Kişinin kendisi için bunu seçme hakkı yok ama çocuğu için bunu seçme hakkı vardır. Seçtiğiniz kadın o kadının anası, babası, o kadının erkek kardeşi, kız kardeşi ve seçeceğin erkeğin anası, babası, onun kız kardeşi ve erkek kardeşi o çocuğun büyük annesi, büyük babası olacak, halası, halası, teyzesi, dayısı, amcası olacak. Bu yapılan seçim sadece bizim seçimimiz değil. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu ölçüleri ele alma zorundayız. Allahu Azze ve Celle Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kadın şunlar için nikah edilir diyor. Birisi güzelliği nesebi zenginliği ve dini için. tercihlerimiz hangisinde yoğunlaşıyor ekseriyetle? mezhep, zenginlik ve güzellik. Güzellik önde. Biraz İslami eğilimimiz varsa bulanık görebiliyoruz. Güzellik öne çıkıyor, dindarlığı arkada. Başına biraz şöyle sarma baş diye bir şeyler sardıysa kapalı kapalı diyoruz yanında maşallah inşallah teyze ya dindar olur evlendikten sonra da olur diyoruz katiyetle bu tercihi bulandıran başka bir amil olmamalı yanında başka bir faktör düşünülmemelidir önce dindar bir kadını seçme zorundasın şimdi bunun için seçim tercih hakkı seçmeyi gerektirecek değil mi tercih hakkı yani seçebileceksin. O zaman bu bizim şey seçimleri gibi değil. Ama bir seçim var. Ölçüyü koyuyorsun. Ondan sonra bu tercihini nasıl kullanacağım? Bu tercihi her şeyde teker teker öne alma zorundasın. Diyelim ki Bizi tenkit ettikleri, İslami kesimleri tenkit ettikleri bir evlilik. Öne atıyorlar. Evleneceği kızdan, erkeklen bir insan altı ay bir sene gezmeli diyor. O birlikteliği onu tanıma vesilesi görüyor onlar. Bu birliktelik tanıma vesilesi midir? İçten içinden genci seçeyim. Böyle bir kızla arkadaşlık yapsamım. Evlenene kadar kötü tarafını gösterir misiniz? İkisi de gizler. İki senede geçse gizler inanmak. Ya bu toplumu sahtekar yapıyor. Evlendikten bir hafta sonra esas yüzler ortaya çıkınca sen çok kötü oldun böyle değildin. Yok vallahi o öyleydi zaten. Ama gizleme süreci bitti. O zaman ...seçimde bunu kullanmamız gerekiyor. Tanıdığımız, bu tanıdığımız nasıl olur? Ee, fazlaca duymuşunudur bazen bu yönlü tenkit eden var. Evliliği en yakın yerden yapma. Anasını, babasını tanıdığın... ...çünkü çocuğuna dede, büyük anne, büyük baba seçiyorsun aynı anda. Soyunu, sopunu tanıdığın birisi... ...ya bunu küfür kullanıyor... Türkiye'de gidin harbiye yazılmak isteyin. Senin namaz kılan dayın varsa billahi seni almazlar oraya. Neden? O dindar buna da bulaşır diyor. Amcasında dini eğilim varsa buna da bulaşır sonunda diyor. İnan bu bir tercih meselesi. Küfür bunu kullanıyor arkadaş. Sen neden kullanmıyorsun? Katiyetle bu beraber gezmek Esas fitnenin başıdır o. Bu tip evliliklere bakın, yüzde 95 boşamayla biter. Ha bu kullandığım ifade ne kadar am genelse sınırsız değil. İlla bir yabancıyla yani olan evlilik iyi sürmez demek istemedim. Ama kumar oynamadan emin adımlarla gitme zorundasın. Ve bence yakın evliliği bizzat tercih ederim. Aynı köyden olduğunuzu düşünün. Benim eşim aynı köylüdür. Soyunu, sopunu, babasını hepsini tanırım. Hiç gezmeden de tanıdım. Ana baba ne yapıyor? Biz de gidip istiyor. Ana baba senin için kız seçmiyor. Ha, aksaklıklar, sorunlar yok mu? Var. O zaman tanımayı başka yoldan arayacaksın. Onu gezerek değil. Bazen derler de kavun değil ki kıçını koklayasın. Valla koklasan bile koku vermiyor bunlar. Yani gizleyebiliyorlar sonuna kadar. O zaman bu tercihleri yapabileceğin ortam, namaz kılan, kapanan aynı mahallede olduğunu insanı düşünün. Aynı ortamda yaşadığınız insanları düşünün. Ha büyükler ne oluyor? Araç oluyor. Onların aracılığı, hayırla neticelenmesi, bizim ilerideki yapacağımız yaramazlıklara dönüp önlemler içindir onlar. O zaman bu tercihlerin ortamını oluşturmamız gerekiyor bizim için. Neden dersinin Veli'nin izni olmadan nikah caiz değildir. Kızın rızası olmadan da caiz değildir. Türkiye ikiye bölünmüş doğudakiler velinin iznini mutlak, am kullandıkları gibi öyle bir mutlak kullanıyorlar ki kızı sevmediği insana zorlağın verip nikahlayabiliyor. Ve töre cinayetlerinin çoğu ondan biter, çıkar. Batıya da döndüğünde kaçsa birisine bir imam bulup velinin izni ihtiyaç yok, nikah yaptırabiliyor. İslam hukukunun koyduğu esaslar mesela bu sistemde buna güçler ayrımı derler o zaman tercih ortamını oturtmamız gerekiyor. Ananın, babanın tanıdığı, halanın, teyzenin tanıdığı ve senin tanıdığın şahitlerin çoğaltılarak tezkiye edilen birisi, dini yönülen tezkiye edilen birisi olmalıdır. Eğer bunu tercih ettiğinde eşin, seçtiğin eşin, güzel olması mı, iyi sana güzel görünmesi mi? O zaman Anladınız mı ifadeyi? Hakikaten güzel olması mı sana, güzel görünmesi mi? Güzel görünmesi. Güzel görülmesi Bu nasıl olur? Çünkü Allah böyle bir evliliğin akabinde rahmeti ve meveddeyi halk eden odur. Senin güzelliğine kapılarak tercih ettiğin birisiyle senin aranda rahmeti, meveddeyi, sevgiyi oluşturacak bir unsur yoktu ki sen bunu bekleyesin. İşte o sevginin, o rahmetin gözü nedir biliyor musunuz? Bak hep güzel görür.